Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Bağlaçlar. Anlamca ilgili cümleleri veya eş görevli öğeleri bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir. Tek başlarına anlamları yoktur. Bağlama görevi yapar ve kullanıldığı yere göre bir anlam üstlenir. Ancak bu anlam bağlaçtan değil cümleden doğar. Bağlaçların ilk görevi bağlayıcılık olmakla birlikte kelime ve cümleleri birbirine bağlarken anlam ilgisi kurmaktır. Türkçe'de, en fazla kullandığımız bağlaçlardan biri ve bağlacıdır. Hem eş görevli kelime ve kelime grupları hem de cümleler arasında kullanılır. Kelimeleri bağladığında, yerine ile bağlıcı kullanılabilir. İstenildiğinde, yerine virgül işareti de kullanılabilir. Kiraz ve portakal birer meyve türüdür. Ayşegül, Selim ve Bahar kardeştirler. Misafir odası ve çalışma salonu çok büyüktü. Arkadaşımın annesi ve komşumuzun kızı aynı yerde çalışıyorlar. Çabuk gelsin ve ödevlerini yapsın. Akşama eve gelsin ve annesine yardım etsin. Türkçe'de çok sık kullanılan bağlaçlardan bir diğeri de ile bağlacıdır. İle kelimesinin temel görevi edattır. Cümle içinde aynı görevde bulunan kelime veya kelime grupları arasında V'nin yerine kullanılırsa bağlaç olur. Oraya arabayla gittiler. Sevim babasıyla sinemaya gitti. Bugün işe otobüsle gittim. Bahçe kapısını bu anahtarla açtım. Bu örneklerde ile vasıta görevi üstlenmektedir. Şimdi de bağlaç anlamındaki ileye örnekler verelim. Ahmet ile Mehmet birbirinden hiç ayrılmazlar. Leyla ile Mecnun, Fuzuli'ye ait çok meşhur bir mesnevidir. Akşam eve gelirken ekmekle süt al. Her akşam saat dokuzla on arasında uyuyorum. Elma ile armudu sakın karıştırma. Ben sevgiyle çok iyi arkadaşım. Her gün onunla buluşup sohbet etmeyi seviyorum. Çinliler yemeklerini çubukla yer. Türkiye ile Almanya arasında oynanan futbol maçında kaleciyle kaptanımız sarı kart gördüler. Her insan başarılı olmak ister. Ama bu neyle sağlanır? Tabii ki çok çalışmak ve sabırlı olmakla. Yaptığınız iş karakterinizle ve yeteneklerinizle uyumlu olmalıdır. Deneme türü yazılarda, okuyucuyla yazar arasında, duygu, düşünce ve ruh alışverişi olur. Şimdi okuyacağımız metindeki bağlaç eklerine dikkat ediniz. Kerim, lise öğrencisiyken basketbol takımında oynamak istedi. Okul antrenörü, onun bu konuda yetenekli olmadığını ve boyununda kısa olduğunu söyleyerek onu takıma almadı. Eve geldiğinde Kerim'in morali çok bozuktu. Hemen odasına çıktı ve ağlamaya başladı. Hayalleri yıkılmıştı. Durumu fark eden annesi odaya girdi ve ne oldu diye sordu. Kerim, annesine okul takımına seçilemediğini ve bu yüzden moralinin çok bozuk olduğunu söyledi. Annesi bunun üzerine kolunu oğlunun boynuna doladı ve bak dedi. Önemli olan boynun kısa olması değildir. Şayet basketbol takımında görev almak istiyorsan hafta sonları spor salonunda arkadaşlarınla çalışmalısın. Kerim, annesinin tavsiyesiyle hafta sonları spor salonunda çalışmaya başladı. Artık ne istediğini çok daha iyi biliyordu. Her geçen gün temposunu arttırdı. Yıl sonundaki seçmelerde arkadaşı Emin'le okul takımına seçildi. Okuyacağımız cümlelerdeki bağlaç eklerinin kullanımına dikkat edelim. Tatilde Antalya ve İzmir'e gideceğim. Annem pazardan meyve ve sebze almış. En çok sevdiğim içecekler çay ve meyve suyudur. Babam benimle kardeşimi aynı okula vermek istiyor. Ahmet sinemaya annesiyle beraber gitmiş. Benim en çok sevdiğim meyveler elma, muz ve nardır. Foça'nın denizi ve balığı çok güzeldir. Hasan ve Ali çok çalışkan öğrencilerdir. Bütün canlılar doğar. Büyür ve ölür Bazen babamla birlikte top oynarız Ahmet Bey akşam saat 7'de işten çıkıyor ve evine yürüyerek gidiyor Sevgili babacığım gönderdiğin mektubu aldım ve çok sevindim Benim adım Serdar. Ben Türkmenistan'da doğdum ve Türkmenim. Şimdi tıp fakültesi üçüncü sınıftayım ve bölümümü çok seviyorum. Tıp fakültesinde okumak çok zor. Biz dört kişilik bir aileyiz. Annem, babam, ben ve erkek kardeşim. Kız kardeşim yok. Evimiz Aşkabat'ta, yani başkentte. Evimizde üç oda bir salon, büyük bir mutfak ve bir banyo var. Balkonumuz çok güzel. Karşımızda büyük bir park ve alışveriş merkezi var. Bazı günler annemle beraber alışveriş merkezine gidiyoruz. Hafta sonları ise kardeşimle, ...yüzme kursuna gidiyoruz. Türkçe öğreniyorum.